Hukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kimin üç tane kız çocuğu olur onlara sabırlı davranırsa yiyeceklerini kısmaz, içeceklerini kısmaz, elbise ihtiyaçlarından gönülden gelerek Karşılarsa Bu gönülden gelerek çok önemli Gönlünden gelerek karşılarsa, Kıyamet günü o 3 Kız çocuğu Cehenneme karşı onun için bir Kalkan olacaktır Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş Lakin bu hadisi şerif Öncekileri biraz Zorlaştırdı Çünkü Sabır şartı koştu çünkü cömertlik şartı koştu Ve gönülden hizmet etme şartı koştu Demek ki Zoraki babaya bir vaat yok Zoraki anneye bir vaat yok Yürekten gelen Coşmuş babaya Kız çocuğunu Cennetin tapusu olarak gören babaya vaadi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ana bile kendisi gibi bir ana ana kendisi gibi bir kız çocuğu doğurmuş onu erkek çocuğundan daha ikinci sınıf görüyorsa ona böyle bir vaat yok ki annelerin en kötü eylemlerinden birisi budur hep kız çocuğunu birine gidecek günün birinde erkek çocuğunun eline düşecek diye düşünüp Erkek çocuğu üç defa yaramazlık yapınca Yapma oğlum diyor Kız çocuğu bir defa yapınca Eli saçında hemen Hemen şartele tutuyor saç elinde Asılıyor ne yapıyorsun diyor Buna bir vadi yok Sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü ne demişti Erkek çocuğundan ayrıt etmeyeceksin demişti Benim aklımda ne demişti Erkekten üstün tutacaksın demişti çünkü bunun cennet ihtimali daha yüksek. Üç kız çocuğunu sabırla, yürekten heyecanla besleyip büyüten, evlendiren ümmeti Muhammed'e ana olarak teslim eden, kıyamet günü cehenneme girecek suçlar işlemiş olsa bile. Bu kız çocukları cehennemle onun arasına engel olacaktır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem.